رحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف خلقه سنيننا محمد حل الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبارك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين سبحان الله تعالى عليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحتيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمنا إنك أنت الجواز الكريم يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحب لقدة من لساني يفقه قولي يفرض أمري إلى الله إن الله رصير من العباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه عدد خلقك وارضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك آمين والحمد لله رب العالمين Değerli kardeşlerim, sarık ve cübbenin de bir yere takılmasından ve benim bu kadar huzurunuza geç çıkmamdan anlamışsınızdır herhalde durumum vaaz etmeye müsait değil. Ben esas ayrıldım, gidiyordum. Hayır, durun da bir şey diyeyim, demeden inerim sonra. Bir kere bu iş bana göre iş değildi. İki kelime edip edip bineceğim, vaktinizi almayacağım. Şükrederseniz. Vazu nasihat bana düşmezdi. Eğer sizin huzurunuzda olmasaydım, ben bir kere daha kendime vaaz-ı sahip çıkmak suretiyle küstahlık yapıyorsun derdim. Sizin hüzurunuza çıkmayı bir taraftan hep ihtiyakla bekledim. Benim ümidim, recam, beklentilerim bir şey değil. Ama bugünkü mevzuyu da kafamda İstanbul'dan İzmir'e gelinceye kadar da arabanın içinde kestim, biçtim, tasarladım, yonttum, butuçladım. İlk dirilişçilerle son dirilişçiler arasında mutabakatlar yakaladım kendime göre ve onu anlatacaktım. Sizin huzurunuza çıkmayı iştiyakla bekledim. Ayda bir, ayda bir huzurunuza çıktım ama ben bir ay ihtiyaçla huzurunuza çıkacağımı ne bekledim? Ama bir diğer taraftan da boynumda bir zincir, bir pranga var gibi. Allah beni kurtarsa da vazit dedim. Ve bugün de sadece hakkında ölümü istemek Allah'ın razı olmadığı bir şey olduğu için ve dinimizde insanın kendisini öldürmek de caiz olmadığı için hüznunuzda bulunuyorum. Bu iş benim işim değildi. Onu baştan müdrikim. Size ihtiyacım ayrı bir iş. Fakat bu işi götüremediğime, götüremeyeceğime inandığımda ayrı bir mesele. Acaba liyakatı bir tek ucundan yakalayabilir miyim diye bir sırrımı arz edeceğim önümde Kur'an Rabbim müheymim sizin huzurunuza çıkmadan üç gün evvel beni öyle bir sancı tutar ki ne diyeceğim ne edeceğim ne anlatacağım İnanır mısınız bu gece sabaha kadar benim tam beş saat deli gibi dolaştırmak <gülüyor> ama yine de anladım ki deli gibi de dolaştım ve beni bağışlayın Deli gibi de dolaşsam Size vazetme meselesini koparamayacağım. Oraya oturamayacağım. Çıktım Borno'ya doğru giderken arkada arka kanepede oturan öyle hüçgirarak kendisini yere vurdu ki bize yapabilirsin dedi. Fakat bir kere cemaate görün dedi. Senden başkası özür dilesek kimseyi dinlemezler. Ben de ben de sizden özür dilemeye geldim. Hisar Camisi ile beraber Ramazani Şerif'te belki pek çok camide cemaat bir şey bulacaklarını düşünerek ciddi ve samimi bir intizar içindeyken benim çok soğuk veya çok sıcak suları onların başlarından döküyor gibi onlarda duş tesiri yapabilecek böyle bir söz söylemem hatta özür beyan ederken ne büyük bir saygısızlıkta bulunduğumun altında şu anda paletler altında ezilir gibi eziliyorum ama bu çok samimiyetimle itiraf ediyorum ki alem bu kürsülerde kendilerine liyakat kesip biçebilirler. Fakat ben hep sizi sizin hislerinizi ve beklentilerinizi sırtımda bir kambur gibi taşıdım. Bu cemaat bir kaç saat geldi, camiyi doldurdular, bir insan konuşacak gibi Camide bir kısım şeyler dizayn edildi, kameralar yerleştirildi, mikrofonlar yerleştirildi, televizyonlar kondu. Kondu ama zaman israf edildi, zaman israf ediliyor. Konda ama millet sabahtan bu yana ızdırap çekti. Kondu kondu ama millet şimdiye kadar geldiği gibi, gittiği gibi gelip gidecek. Eli boş geldi, eli boş gitti, eli boş gel gelecek ve eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip hüznudan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size ama siz keserseniz söyleyeceğim. Ayşe Validemiz der ki, İlk karşısında, o en pak damene dediler ki zina ettim. En pak damene. 14 asır evvel atılmış böyle bir iftira karşısında, o işe benim yüzüm mü kalkan olur, varlığım mı kalkan olur, mahiyetim mi kalkan olur? Çent defa. Anam huzurunda olsaydın da sana kalkan olsaydım dedim. Ağır bir iftira hadisesi altındaydı. Ama bu iftira hadisesi karşısında tek güveneceği insan Efendimiz'di. Beklerdi isterdi ki elinin tersiyle bütün bu güftü güğüyü bertaraf etsin. Ayşem ben sana güvenirim. Senin her zaman benim kalbimde yerin vardır desin. Oysa ki vefa beklediği, güven beklediği, itminan beklediği, sekine beklediği, herkese itminan ve sekine kaynağı, itminan ve sekine kaynağı ona şöyle dedi. Ya Ayşe eğer böyle bir şey varsa ya Ayşe eğer böyle bir şey yoksa. Diyor ki işte o zaman Damarlarında kanım dondu O güne kadar ağlıyordum O dakikadan sonra Ağlama istidadını da kaybettim Ve ben Belli bir kerteden sonra Damarlarında kanım dondu Ağlama istidadını da kaybettim Kaybettim Zira 25 sene Öyle anlaşılıyor ki söylediğim sözlerin 25 tanesi bana tesir etmemiş. Öyle anlaşılıyor ki söylediğim sözlerin 25 seneden beri söylediğim sözlerin 25 tanesi en yakınlarıma sigara gibi küçük ve menhus adetlerini terk ettirecek kadar dahi tesir icra etmemiş. Benim sevgili dostlarım, ''Ben niye kendi vaktimi abes kullanayım? Niye sizin gibi güzide insanların vaktini israf edeyim? Niye 4-5 saat evvel camiye gelesiniz? Niye zamanınızı burada beyhudi eritesiniz? Şu mübarek ramazan-ı şeriftir, tesbihi elinize alsaydınız, subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim deseydiniz, sevap kazanırdınız.'' beni bekleme ve benden bir şey bekleme vizreni ve bebalını sırtlanmamış olurdunuz. İşte ben de hem sizin hesabınıza hem de benim hesabıma böyle bir kamburu taşımamak üzere sizden izin almak istiyorum. Benim durumumda olan vaizler müftülerden izin alırlar. Ama onlar sağ olsunlar. Dünya durduğu sürece ihlasla ve samimiyetle Allah onları dine hizmette daim kılsın ve muvaffak eylesin. Hepsinden vefa gördüm. Hepsini ehli vefa gördüm. İmamını da, mezimini de, müftüsünü de, Diyanet işleri Reisini de sizin sini açıp beklediğiniz gibi onlar da sini açtı, zemin hazırladılar. Ama kime? Kendisine dahi söz geçiremeyen... ...bir kemtere, ...bir talih size. Ne siz süslü zanınızın altında kalıp ezilin... ...ne onlar beyhude cami dizaynına kalsınlar... ...zemin hazırlasınlar... ...ne zaman israf olsun... ...ne siz... ...şu dikenler arasında... ...bülbül sesi diye saksağın sesi dinleyin... ...ne de bundan sonra... ...ben bir kere vaaz edeceğim diye... ...üç gün sancı çekeyim... ...krizlere gireyim... ...ölecek hale geleyim... ...acaba hazırlanabildim mi... ...acaba kontak olabildim mi... ...konsantre olabildim mi... ...bir şey diyebilir miyim ben bu cemaate... ...onlar ki saf, temiz... Dupduru duygu ve düşüncenin timsali insanlar. Ya ben karanlık ruhumla onlara ne anlatabilirim? Son vereyim dedim bunun için. Hayır. Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere ayrıldıktan sonra bir kere daha huzurunuza geldim ama bir daha gelmeyeceğim. Estağfurullah içinde değil. Bir abes yer işgal ettiğim düşüncesiyle kendime tesir edemedim dedim. Yakınlarıma tesir edemedim dedim. Demek ki telsizsiz bir insanım. Niye sizin üstü niyetinizi, üstü kabulünüzü, üstü teveccühünüzü suiistimal edeyim? Niye sizi aldatayım? Ayıp değil mi bu? 25 senedir çok şey beklediniz. 25 sene değil. 23 senede insanlığın iftihar tablosu, insanlığın mahkûs kaderini değiştirdi. Biz o kader adına Allah aşkına siz söyleyin mele-i sakinleri sakinleriyle buna şahit bu mevzuda hangi samimiyeti sergiledik hangi samimiyeti temsil ettik ortaya koyduğumuz şey nedir Resulullah aşkına kimi sahabi seviyesine çektik, yükselttik kimi tam Kur'an'ın temsilcisi haline getirdik ...ben yer yer hüsnü zannımın altında kaldım. Sizi sena ettim. Manen tab aldım. Yakamdan tutup hırpaladılar. Bu çok yumuşaklık dediler böyle. Ve ben de ne yapacağımı şaşırdım bilemedim. Öyle desem kaçarlar dedim. Böyle desem Resulullah'ın teveccühü kaçıyor... İki arada bir der eder. İki cami arasında Beynamaz gibi kaldım Allah aşkına Ne yapayım siz söyleyin Ben Kendi kafama bir şey anlatamadım Kendi ruhuma Bir şey anlatamadım Ve sonunda öyle Anladım ki Ben çevreme riyakarlık telkin ediyorum Sumet telkin ediyorum ...kalbine imanın oturmadığı bazı kimseler... ...sadece... ...hislerimle onların hislerine girdim. Birer yalancı his insanı meydana geldi. Ama kalbi insanı katiyen... ...ama ruh insanı katiyen... ...ve ben hiçbir şey yapmadan... ...size değil bir de yakınlarıma riya telkin etmişsem... Nasıl kurtarırım yakamı Allah aşkına? Süm'a telkin etmişsem nasıl kurtarırım yakamı? Yaşamadığım şey, şeyleri söylemişsem gecemi ihya etmeden kalkıp gelip size geceden bahsetmişsem bu nasıl riyakarlık? Bu nasıl süm'a? Bu nasıl aldatma böyle? Ve bütün bunlar Nasıl taşınır sırtta? Siz söyleyin. Ben başka mülahazalarla gelmiştim. Bunları birdenbire perde değişip arz ettiğim şeyler ruhumu sarınca size arz etmeyi düşündüğüm şeyleri arz etme cesaretini kendimde bulamadım. Sizi bütün bütün kırıp, geçirip gitmeye de cesaret edemedim. Saygısızlık yapmayayım demedim. Kime? Hiçbir şey bulamadıklar halde 25 seneden beri belli ölçüde pek çoğu itibariyle saygıyla dinleyen bu insanlar bir insan dinliyoruz diye. Önünde Kur'an bir insan dinliyoruz diye dinlediler. Saygısızlık yapamazdım ve birisinin bana bu saygıyı telkini karşısında hiç olmazsa dedim bu saygının samimiyetin saffetin imzali bu cemaatin huzuruna çıkayım belki kıtmir bir daha sizin huzurunuzda çıkmayacak diyeyim beni bağışlayın hakkınızı helal edin diyeyim inanın ayın Son haftası burada sohbet ediyordum. Her ayın son haftasını, bayramı, bayram namazını kılamayıp da, içerde bulunduğum bir gün, bayram kılamamanın nasıl bir hicran olduğunu, uluslarına kadar yaşamıştım. Ayağıma zincir, boynuma bir çeşit pranga vurup, beni bayramdan ettikleri gün, hiç kaçırmamıştım onu deli gibi dolaşmış ah bayram meğer sen ne tatlı şeymişin demiş halk deli tavuk der ben de deli tavuk gibi dönüp durmuştum her ayın son pazarını yaşarsam bu hicranla ömür vefa ederse bu boğucu hasret içinde kaçırdığım bir bayramı hicranla iliklerime kadar duyduğum gibi sizi çok özleyecek sizi çok arzulayacak hıçkırıklarınızı düşünecek dudaklarımı yalayacak ve sonra belki şununla teselli olacağım vefasızlığı uzatmamak için vefa cemaatine karşı vefa borcunu ancak böyle ödeyebilirdim onlar onlar alabildiğine vefalı davrandı bense vefasız davrandım hislerine tercüman olamadım beklediklerini veremedim yalan ettim kalplerine giremedim Manlıkla çok hızlı tanışmaları mümkünken şahsıma takılıp kaldılar aradıklarını bulamadılar belki çok azı ama çok azı belki onlardan da riyaya sümaya gösterişe ve alayişe takılıp kaldılar onlara da onu terkin ettim şimdi beni bağışlayın böyle hicran ve hasret dolu bir ayrılık olmazdı. Benim Ramazanı idrak etmiş kardeşlerimle. Böyle bir pazar olmamalıydı ve ben de olmasın diye 500 kilometreyi şeker krizleri içinde baygınlık geçire geçire buraya kadar gelmiştim ve dünü baygınlık geçire geçire geçirdim. Bu günü de. Yine baygınlıkları kucaklıya kucaklıya geçirdim. Ve huzurunuza geldim. Beni rahatsızlıklarımdan dolayı, şeker ve açlık krizlerimden dolayı, takatsızlığımdan dolayı bağışlayacağınızı ümit ediyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. İnşallah ben olmayınca size doğru konuşacak birisini bulur, bilmezler. tuttu beni. Oh. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. <Gülüyor> nefsimedir kimseye değil sizi hep aziz tuttum işim değil dedim işe başladım kalp yumuşatmak benim işim değilmiş dedim bu iş benim karım değilmiş dedim ama ama bir şey var acaba her şeye rağmen Sabredemez miydim? <gülüyor> Değişik hayasızlıklara girmeden size karşı saygılı olamaz mıydım? Ama orasını da bana verin. Bana verin. Ben insanların iftihar tablosu değilim. Değilim ki yüz defa, elli defa, elli defa, yüz defa talepleriyle ters yüz edildiği halde hiç kalktığı kalktı, ayaklar üzerine dikildi, yine anlattı. Hay'a abidesiydi. Canım çıksın. Dini meseleleri cemaati karşısına getirmesi mevzuunda kim bilir ne kadar sıkılıyordu. Sıkılması o kadar derin idi ki belki hayatında bir kere ama bir kerecik olsun kendisine haram olan bir kadının yüzüne bakarak konuşmamıştı. Ve onu anlatırken ona şöyle diyorlar cahiliyede perde arkasında erkek görmemiş evlenmemiş bir genç kız gibiydi. Erkekleri görünce buram buram ter dökerdi. Ve hayadan iki üklüm olurdu. ...kadını görünce... ...hicaptan iki müklüm olurdu. Ama buna rağmen... ...elli defa... ...yüz defa... ...yüz elli defa... ...değişik taleplerle cemaati karşısına çıktık. Ve bu talepler çok defa... makes bulmadı. Hatta... ...çok defa hüsnü kabul de görmedi. Sizin teveccühlerinizi... ...görseydi kim bilir nasıl sevinirdi nasıl coşardı zira o insanların iftihar tablosu ona sihirbaz diyorlardı yalancı diyorlardı haşa o benim <gülüyor> kahin diyorlardı olsa o ben olabilirim ama tavrını değiştirmiyordu zorluyordu kendisini gönüllere girmek için zorluyordu her şeye rağmen işte ben onu yapamadım yapamıyorum yapmaya tahammülüm yok bir şey olmadı diye takılıp yolda kalıyorum sizi belki çoğunuz itibariyle iştiyaklı üstüniyetli ve üstünü kabule açıksınız sizi böyle bırakıp gitmenin dağları Allah başıma yağdırsın diye davetiye çıkarma demektir. Ama tahammülsüzlüğe bakın ki ben sizi bırakıp gitmeye karar verdim. Çığlıklarınız samimi hiç kırıklarınız, <gülüyor> Ramazanı şerifte mübarek bağırıp çağırmalarınız, bunlar beni tuhaf bir atmosfer içine çekti. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şu anda kulaklarım tuhaf duyuyor. Ve gözlerim bulanık görüyor. Kalbimin atışları ritmi de değişti. Şu anda bende her şey tamamen aritmi. Tamamen her şey dengesiz atıyor. Size bir şey söyleyecek, bir şey diyecek güçte ve iktidarda değilim. İnanın değilim. Belki bunlar sizin gelecekte iyi günleri idrak ettiğiniz zaman geriye dönüp yüzüne bakacağınız günler olacaktır. Çok kimseler tatlı günleri ileride arayacak. Fakat siz yer yer dönüp